ve her muhterese bid'at ve her bid'at dhalale ve her dhalale cehennem. Ve bundan sonra muhterem kardeşlerim. <Gülüyor> Selamünaleyküm ve <Gülüyor> rahmetullah <Gülüyor> ve berekâtü. <Gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim bu haftaki dersimiz insanların Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin çirk koşmalarına sebep olan, mümini kafirden ayıran en büyük özellik muhabbetle alakalı olacak. Muhabbet, sevme, hakikaten bir topluluk Allah Azze ve Celle'yi çok sevdiğini iddia etti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onları imtihan için Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ve bir imtihan olarak Allah azze ve celle bu ayeti indiriyoruz. Muhabbet sevgi ayetini. Eğer siz bir şey iddia ediyorsanız, sevdiğinizi söylüyorsanız o halde onu göstermek zorundasınız. Eğer Allah azze ve celle'yi sevdiğinizi iddia ediyorsanız o zaman bu iddianızda samimiyseniz onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyun diye Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Ayetini indirmiştir. Kardeşlerim, biliyorsunuz biz bir kelimeyi işleyeceğimiz zaman öncelikle daha iyi anlaşılması açısından onun sözlük manasını, lugat manasını, daha sonra da şeriatın, yani Kur'an ve sünnetin o kelimeye yüklediği manayı ele almaya çalışıyoruz. Muhabbet kelimesi kardeşlerim İbn-i Kayyum e, diyor ki birincisi saflık ve beyazlık manasına geliyor. Dişin beyazlığı da buradan geliyor. İkincisi yükseklik, ortaya çıkma ki suyun kabarması şiddetli bir yağmur yağdığı zaman bir kabı doldurması gene bu kelimeyle alakalı. Ve üçüncüsü bir şeye lüzum etme, sebat gösterme ki devenin çöküp bir yerde kalkmaması gene bu kelime ile alakalı. Ve yine bir şeyin içi, özü manasına geliyor ki bu da tamamen bir insanın içi özü nedir kardeşlerim? Kalbidir alakalı. Ve beşincisi de hafız, koruma ve tutma manaları gelir ki Suyun kaba konması ve kabın da o suyu muhafaza etmesi buradan gelir. i̇bnül i Kayyim Rahimallah, e, muhabbetle alakalı bu beş kelimeyi söyledikten sonra e, muhabbetin bu beş şey yine muhabbetin gereklerindendir der. Yani birincisi nedir? Sevginin saflığıdır. Bir insan kalbin Sevgi, sevgiliye istemesi ve ona karşı ne yapması heyecan duyması ve yine ortaya çıkması ve sevgiliye ne yapması tutulması bağlanması vardır ve yine kalbin sevgiliden ayrılmama isteği vardır kişinin sevdiğine özünü vermesi yani yani ona kalbini bağlaması vardır ve yine kişinin sevgili ile her an birlikte olma isteği vardır. Bunlar tamamen e, lugabi manası, muhabbetin, sevginin kardeşlerim. Evet, ıslahi manasına baktığımız zaman kardeşlerim, burada e, muhabbet kelimesini vasfeden, açıklayan tek kelime yine kendisi muhabbet kelimesidir kardeşlerim. Yani bunu hiç kimse alimlerden hiçbir tanesi muhabbet kelimesini tutup bahsedememiştir. Muhabbet muhabbettir demişlerdir. Ve onu açıklarken de e, onun işte gereklerini, e, hükümlerini vesaire e, kurallarını açıklamışlar. Ama muhabbetin kendisini ne yapamamışlar? Açıklayamamışlardır. Muhabbet muhabbettir. Ve herkes bunu bilir. Şimdi Tabii ki şeriatın muhabbet kelimesine koyduğu mana çok önemli kardeşler. Bu met içerisinde kafirle mümini ayıran en büyük özellik ne olmuştur? Bu muhabbette olmuştur. Bir takım insanlar çıkmış Allah azze ve sever gibi ne yapmışlar? Putlandı sevmişlerdir. Evet. Şimdi genel olarak muhabbetin kısımlarına baktığımız zaman muhabbet ortak kullanılan veya ortak ve özel olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Birinci kısma baktığımız zaman bu üç kısım kardeşlerim tabi bir muhabbet, tabi bir sevgi. Nedir? İnsanın aç olan bir insanın yemeği sevmesi veya susuz bir insanın suyu sevmesi gibidir ki bu yüceltilmeye gereken bir sevgi değildir. Tamamen tabi bir sevgidir. İkincisi insanın merhamet ve e, yufka yürekli olması, bununla alakalı sevgidir ki tıpkı insanın işte annesini, babasını veya çocuğunu sevmesi bu kabildendir. Üçüncüsü de yakınlık ve samimiyet sevgisidir. İşte insan kendi kardeşini sevmesi veya iş arkadaşını sevmesi gibi nedir? E, Tabii bir sevgidir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tatlıyı severdi, balı severdi ve kadınlarını severdi ve kadınları içerisinde en çok sevdiği de kimdi? Ayşan'ımızdı. Ashabını severdi ve ashabı içerisinde de en çok sevdiği de Ebu Bekir As-Seddi radıyallahu anhu idi. Bu tamamen tabi olan herkeste olan bir muhabbet. Ama özel muhabbete geldiğimiz zaman bu muhabbet ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılır. Başkasına yapmak caiz değildir. Eğer bir insan bu sevgiyle Allah Azze ve Celle'den başkasını sever ise bunun adı nedir? Şirktir ve Allah Azze ve Celle'nin asla bağışlamam dediği şeydir. Ki, e, e, Allah Azze ve Celle'ye karşı boyun eğme, Allah Azze ve Celle'yi tazim etme, ibadiyetteki muhabbet ve itaatin kemali de tamamen bu muhabbetle alakalıdır. Demek ki bu muhabbet Allah Azze ve Celle'den başkasına yapmak nedir kardeşlerim? Asla asla caiz değil. Onun zıttı nedir? Şirktir. Ve bu özel şirkle Allah Azze ve Celle'nin Teklenmesi ifade edilmesi gerekir. O da nedir? Tevhidül Unuhiye dediğimiz tevhiddir ki bütün e, nedir? Bu muhabbetle ortaya çekmiştir. Allah Azze ve Celle bununla gökleri ve yeri yaratmıştır ki bununla nedir? Emirler ve yasaklar gündeme gelmiştir. Bu da şehadetin La ilaha illallah'ın e, manası. Fakat ee, sadece bu nedir? Yeterli olmamıştır. Ve ilah kelimesine baktığımız zaman sadece Rab yaratıcı manası nedir? Değildir. Bu tamamen e, ilahlıkla yani ubudiyetin e, karşıtı olan Allah Azze ve Celle'yi ilahlıkta birlemektir. Çünkü biliyorsunuz müşrikler Allah Azze ve Celle'nin bir yaratıcı bir halik olduğunu ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. İkrar ediyorlardı. Allah'tan başka yaratıcı olmadığını söylüyorlardı. Ama bu onların müşrik olarak nitelendirmelerine engel olmadı. Çünkü onlar ilah olarak Allah'tan başkasını edindiler. Allah'tan başkasını sevdiler. Ve Allah Azze ve Celle'den başkasına başkasını yücelttiler ve tazim ettiler. O yüzden ilah dediğimiz zaman mahbub ve ma'bud manasına gelir. Yani sevilen ve ibadet edilendir ilah. O yüzden nedir? Bunun aslı Allah Azze ve Celle ki muhabbetin, sevginin mertebelerinden bir tanesi nedir? Allah Azze ve ne ibadet etmektir. <gülüyor> ki muhabbetin hakikati de kulluğun ta tarihidir. Evet. Sevilene bağlanmak, muhabbetin e, bağlanmakla alakalı muhabbetin kısımlarına baktığımız zaman, bu da iki kısım kardeşlerim, övülen muhabbet, faydalı olan ve zararlı olan, yerilen muhabbet olmak üzere de iki kısma ayrılmaktadır. Hmm. Faydalı olan muhabbete baktığımız zaman, kişiyi saadete, mutluluğa, cennete götüren muhabbettir bu. Bu da üç kısımdır ki, Allah'a, Allah'ı sevmek, Allah için sevmek ve Allah'ın itaatine yaklaştıracak ve yasaklanıp, yasakladıklarından da kaçıracak, kaçır, kaçınmasına yardımcı olan muhabbettir. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle'yi sevmek, sevmede hiç kimsini yapamazsınız, ortak edinemezsiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle murad edilen, sevilen tek ilah Allah Azze ve Celle olması gerekmektedir. Ki insanın sevdiği zaman e, gayesine ulaşacak, e, mutluluğa, cennete ulaştıracak tek sevgi Allah Azze ve Celle'yi sevmektir. Allah için sevmek ise sevdiğini, e, müminleri sevmek. Ki bu müminin sevgisidir ki sevdiğini ancak ve ancak Allah için sevmektir. Bu zettiğin zaman sevginin muhabbetin zıttı olan buz ise bunun nedir? Tam zıttıdır. Sevdiğini ancak, ancak Allah için sevecek. Allah'ın rızasını kazanmak için sevecek. Allah'ın itaatine kavuşturacak sevgi ise bütün ibadetler istisnasız nedir? Allah Azze ve Celle'nin sevgisine yaklaştıracak Tüm ibadetler bu nevdendir. Kişiye zarar veren muhabbete, sevgiye geldiğimiz zaman ise kişiyi şekavete, sahibini şekavete, cehenneme götürecek sevgidir zarar, zararlı sevgi. Bu da üç çeşittir ki Allah'la beraber başka birini sevmek ve yine Allah Azze ve Celle'nin sevmediğini sevmek ve Allah Azze ve Celle'nin muhabbetini kesen, onun muhabbetine engel olan şeyleri sevmekte nedir? Zararlı olan sevgidir. Birincisi, müşriklerin Allah gibi kendi ilahlarını sevmeleri. Allah'ı sever gibi ortak koştukları putlarını sevmeleri. İkincisi de Allah'ı Azze ve Celle'yi öfkelendiren, gadaplandıran her türlü kötülüğü sevmek, onlara karşı muhabbet etmek. Ve yine üçüncüsü de insanı her türlü emir ve yasaklardan uzaklaştıran insanların e, kadınlara olan aşırı sevgisi muhabbetidir kardeşlerim. Evet, demek ki imanın ve tevhidin aslı neymiş? Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Cenni'yi sevmektir. Evet. O yüzden eşiyle e, tevhid ehliyle şirk ehlini birbirinden ayıran de işte burada gündeme gelmiştir kardeşlerim. Yalnızca Allah'ı sevmek ve yine Allah'la beraber bir başkasını sevmedi şirk ne yapmıştır? Gündeme gelmiştir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki O nesi? Menyet takidu min dunillahi endade. İnsanlardan öyleleri vardır ki ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'den başka ortaklar edinirler. Peki o ortakları ne yaparlar? Yuhbu nahum kubbilla. Tıpkı Allah'ı sevdikleri gibi onları da severler. Walladina amanu ashadu hubbilla. Ama iman edenler ne yaparlar? En çok Allah Azze ve Celle'yi sever. Demek ki bu sevgi dediğimiz gibi tevhid ehli ile şirk ehlini işte birbirinden ayıran sevgi bu sevgidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi hakkıyla kendisini seven kullarından eylesin. Evet, şer'i muhabbetin hakikatine baktığımız zaman muhabbet denildiği zaman Allah Azze ve Celle'yi ve onun Resulü ve selamı sevmektir. Ki bu İmanın en yücesi, en büyüğü bu sevgidir kardeşlerim. Evet, iman ve amellerinin aslıdır. Her türlü imanın ve dinin sözün ve amelin yine aslıdır bu muhabbet. Bütün imanı amellerin e, ki sadır olması, insan imanı gereği amel etmesi, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye karşı duyduğu muhabbetin bir gereğidir. Ancak onu imanı gereği amel etmeye sevk eden, onun kalbindeki olan o sevgiden, muhabbetten başkası değildir kardeşlerim. Evet, o yüzden Allah, Azze, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbinden rivayetinde diyor ki, ben diyor şirk koşanlar koşulanlar içerisinde, en uzak olanı benim diyor Allah Azze ve Celle. Her kim bir amel işler de o amelde benimle beraber bir başkasına ortak koşarsa onu ve çirkini baş başa bırakırım, terk ederim buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Evet. Allah için dini halis kılmak ki Allah Azze ve Celle ihlas olmadan Hiçbir ameli kabul etmeyeceğini buyurmuştur. Kendi rızası için yapılmayan hiçbir ameli Allah Azze ve Celle ne yapmayacaktır? Asla ve asla kabul etmeyecektir. O yüzden sırf bu kelime için, ihlas kelimesi için Allah Azze ve Celle Resullerini göndermiş ve kitaplarını indirmiştir. İşte peygamberlerin davetinin hulasası da budur kardeşler. Allah Azze ve Celle birçok yerde bunu ibadet kulluk olarak nitelendirmiştir. Ki Allah ona خَلَقَتُ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım buyurmuştur. Ve yine Allah ay yehanasu ʿAbdu Rabbi kumulladi sizleri ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize İbadet edin, kulluk edin buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Demek ki bu bun sevginin kemali işte bu ibadet dediğimiz kulluğun ta kendisidir. O yüzden insanlardan öyle kimseleri vardır ki Allah'tan başka dostlar edinirler ve onları Allah'ı sever gibi severler. İman eden kimseler ise Allah'ı her şeyden ne yaparlar? Çok daha fazla Verirler. O yüzden müşrikler ne yapmışlar? Allah'la beraber başkalarını da sevdikleri için ne yapmışlardır? Allah'a şirk koşmuşlardır. Ama Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan müminler sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'yi sevmişler ve ona ibadet etmişlerdir. Çünkü müminler bütün sevgilerini, muhabbetlerini ancak ve ancak Allah'a Allah dayamışlar, Allah'a bağlamışlardır. O yüzden ortak koşmayla alakalı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir misal veriyor kardeşlerim. Ve buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bir adamı misal veriyor. Onun çekişip duran birçok ortakları vardır diyor. Yani bir köleyi düşünün birden fazla neyi vardır? Sahipleri vardır bir tanesi yaptığından, o kölenin yaptığından razı olurken diğerini ne Razı olmayabiliyor, öfkelenebiliyor. Ve diğer bir adam vardır ki kendisine bağlı olduğu sadece ne vardır? Bir tek kişi vardır diyor. Hel <gülüyor> yani bu iki kimse yani bu Allah Azze ve Celle'nin misal verdi. Bu iki kimse bir olur mu? Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun Bel ekferuhum. La ya'lemul bilakis onların çoğu ne yapmıyorlar? Bilmiyorlar. Demek ki insan sevdiği zaman sadece Allah Azze ve Celle'yi sevecek, ibadet ettiği zaman, kulluk ettiği zaman da yalnız da yalnız Allah Azze ve Celle'ye kulluk edecek. Demek ki bir mümin Allah'ı sevecek, rasullerini, Peygamberlerini sevecek, ve mümin kullarını sevecek. Ve onları da bu sevgiye götüren tek şey ne olacak? Allah için Allah sevgisi olacak. Evet. Ki Allah Azze ve Celle kullarını yaratırken de belli bir gaye, belli bir iktidar için yaratmıştır. Konuyla alakalı Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayata ne <gülüyor> ahsenu Allah azze ve celle hayatı ve ölümü sizden hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için imtihan için yarattı diyor buyuruyor Allah azze ve celle ve diyor ki inna cealnâ ahsenu Allah azze ve celle yeryüzünü ne yaptı süsledi zinetlerle donattı niçin Lenebluahum ayyhum ahsenu amela. Onlardan hangisinin daha güzel amel işleyeceğini denemek için, imtihan için bu diyor Allah Azze ve Celle. Wahualladhi khalqa sanaawati wal arda fi sitta ayam. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri altı günde yarattı. Wakan arshuhu alilme ve onun arşusu üzerindeydi. Niçin lyebluahum ayyhum ahsenu amela? onlardan, hang, sizden hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bu şekilde yapmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Muhabbetle alakalı kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki her kimde şu üç haslet varsa muhakkak ki imanın tadını almıştır. Birincisi Men Allahu ve Resuluhu ahabbu ileyhi huma. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili gelen kimse imanın tadını almıştır. Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen kimse ve sevdiğini ancak ve ancak Allah için seven kimse ve Allah azze ve celle onu ateşten küfürden kurtardıktan sonra kifre dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi ferih gören kimse ne yapmıştır? İmanın tadını almıştır. Demek ki bir kimse imanın tadını ancak bu üç şey dışında bu üç şeyle ne yapabilir? Alabilir. Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelecek. Ve Allah'ı ve Resulünü çok sevecek muhabbetlerin en üstünü en sevkinde tutacak. Ve Allah Azze ve Celle'ye kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmaktan ne yapacak daha sevgili yani ateşe atılmak kendisine küfre düşmekten daha sevgili gelecek ve yine bunlar nedir imanın tadını almadır ki bu da ancak ve ancak o insandaki muhabbetle sevgiyle gerçekleşecek bir olaydır kardeşlerim. Evet hiç şüphesiz ki bu muhabbetin, sevginin en üstünü, en fevkında olandır kardeşlerim. Evet, ki bu muhabbet, bu sevgi, bu tat ancak ve ancak üç şekilde elde edilir. Birincisi, bu muhabbetin tamamlanmasıyla gerçekleşir. İkincisi, bölümlere ayrılması... Ve bu muhabbetin zıttına olan şeyleri de detederek ederek, yok ederek ancak ve ancak ne yapar? Bu sevgi gerçekleşir. Bu sevgi tamamlandığı zaman Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelir. Ve yine bir sevdiğini ancak ve ancak ne yapar? Allah Azze ve Celle sever. Ve zıddını ne yapar? Yok eder. Ve tekrar ateşe e, atıldıkta e, küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmayı ne yapar? Tercih eder. İşte bu da kendisine sevginin e, nedir? Bir e, zuhurudur kardeşlerim. O yüzden her kim Allah Azze ve Celle'ye şirk koşarsa ne yapar? Ancak ve ancak Allah'ın hiç bağışlamadığı bu muhabbetteki, bu sevgideki şirki, Allah devrelerine bağışlamayacağını söylüyor. O yüzden Allah'tan başka Allah'ı sever gibi Allah e, Allah ve minen nesi menyette Her kim diyor Allah'tan başka ortakları sever, dostlar edinirse yüpbonahum ki hüb de Allah'ı sever gibi severse, valladina amanu ashadu hüb ki iman edenler Allah'ı ne yapamaktadırlar daha fazla sevmektedirler. Evet, insanlardan bazıları o sevginin tahkikini gerçekleştirmeden, gereklerini, lüzumunu gerçekleştirmeden ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerini iddia ettiler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle o seven insanları, Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerini söyleyen o kimseleri ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Ey Muhammed o Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini söyleyenlere de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, benim getirdiklerime uyun ki Allah da sizi sevsin ve sizlerin günahlarını bağışlasın diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ancak ve ancak ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin sevdiğine davet etmiştir. Allah'ın sevdiğine ancak Rasul davet eder. Eğer Resul Aleyhisselatü Vesselam bir şeye davet ediyorsa muhakkak onu ne yapar? Allah seviyor demektir kardeşler. Evet. Demek ki bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymadan Allah Azze ve Celle'yi Allah Resulü Vesselam'a uymadan Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini söylüyorsa o kimse nedir? Yalancıdır kardeşler. Yalan söyleyen bir kimsedir. Demek ki bu sevgi ancak ve ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymadıkça ne yapmaz? Asla ve asla gerçekleşmez arkadaşlar Demek ki iman ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'yi sevmek ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmekle gerçekleşir. Demek ki Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini söyleyen bir kimse muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a uyması ve Allah yolunda cihad etmesi gerekir. Diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ billahi بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman eden o müminler ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Sonra inandıkları şeyde hiç şüpheye düşmeyenler وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Canlarıyla ve mallarıyla cihad edenler fi sebilillah Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihad edenler işte ulaikehumu s-sâdikûn işte sözlerinde sadık olanlar onlardır diyor Allah Azze ve Celle. İşte Allah Azze ve Celle'yi seven müminlerin masufları budur kardeşlerim. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle Ey Muhammed'deki aleyhissalatu vesselam İmkana aba okum mu abne okum? Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz, ziyan olmaktan korktuğunuz mallarınız, ticaret kesada uğramaya, uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz ve razı olduğunuz o evleriniz eğer. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa o zaman bekleyin. Hatta يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ <gülüyor> Allah'ın emri, azabı gelinceye kadar bekleyin. Vallahu la يَهْدِي الْقَوْمَ الْسَاسِقِينَ Muhakkak ki Allah tasık olan bir topluluğa hidayet etmez diyor Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle... Kendisini sevenleri sevdiğini belirtiyor. Fesevfe ye'tillâhu bi kavmin. Daha sonra Allah bir kavim getirir. Yuhibbuhum ve nehu. Onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Vatıflarına devam ediyor Allah Azze ve Celle. Edilletin alel mu'minin. Onlar müminlere karşı nedir? Çok şefkatlidir. Merhametlidir. Hiçbir zaman onlara karşı diklenmez, kötü söz söylemez. İzzetini el el kafirin, kafirlere karşı çok izzetli, çok şiddetlidir o müminler. Yücehidoğu nasipse bilinla ve onlar ne yaparlar? Allah yolunda cihad ederler. Bu alay kafun elaumeteleim ve kınayanın da kınamasından asla asla korkmazlar. İşte müminlerin, Allah Azze ve Celleyi seven müminlerin vasıtları bunlardır kardeşlerim. Demek ki yine Allah ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a muhabbetin tamamından bir tanesi de Allah ve Resulüne karşı gelenleri. Allah ve Resulüne karşı savaş açanları sevmemek de Allah ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a sevginin e nedir? Tamamındandır. Allah diyor ki Azze ve Celle Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi yuvarduğunun hadi Allah ve Rasule. Allah ve karşı gelenleri dost edindiklerin ne yapamazsın? Asla ve asla göremezsin. O Allah'a karşı, Allah ve Rasulüne karşı gelenler, kendi babaları da olsa, kendi çocukları da olsa, öz kardeşleri de olsa, kendi akradaları da olsa ne yapmaz? Bu hiçbir zaman fark etmez. Onları ne yapmazlar? Dost edinmezler. Ulaike keketesi kulubuhim'in iman. İşte Allah'ın kalplerine iman yazdığı nedir? O kimselerdir. Onlar babaları da, çocukları da, kardeşleri de, akrabaları da olsa eğer onlardan her kim Allah'a ve Resulüne karşı düşmanlık besliyorsa, Allah'ın arasında itaat etmiyorsa... Onları sevdiklerini göremezsin. İşte Allah'ın kalplerine iman yazdığı kimseler onlardır. Ve Allah'ın kendi katından bir ruhla teyit ettiği, kuvvetlendirdiği kimseler de onlardır. Ve yine Allah Azze ve Celle diyor ki onlardan çoğunu kafirleri dost edindiklerini görürsün diyor. Nefislerinin onlar için sonradan hazırlaş, önceden hazırladığı şey ne kadar da kötüdür diyor Allah azze ve celle. Allah onlara öfkelenmiştir. Ve fil azabihum halidun ve onlar nedir? Azapta sürekli kalıcı olanlardır. Evet. Vel alkan yu'minun billahi ve'n-nebi ve ma unzile ileyhi Eğer onlar Allah'a ve Nebisine iman etselerdi ve kendisine indirileneğine iman etselerdi o kafirleri ne yapmazlardı? Asla ve asla müminleri bırakıp o kafirleri dost edinmezlerdi. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Fakat onların çoğu nedir? Fasık kimselerdir diyor Allah Azze ve Celle. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ <مَأَه> İbrahim'de de onunla birlikte olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır diyor Allah Azze ve Celle. اِذْ قَالُوا Onlar kavimlerine ne dediler? İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi yıldızlara, aya, güneşe tapan bir topluluktu. Allah'ı bırakıp putlara, yıldızlara, aya, güneşe tapan bir topluluktu. İbrahim Aleyhisselam ve onunla birlikte Allah'a iman eden kimseler kavimlerine ne dediler? İnne bu min dunillah. Bizler sizlerden ve Allah'tan başka taptığınız her şeyden ne yaptık? Uzak, beriz diyorlar. Keferna bikum, sizleri biz inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz. Sizleri ve taptıklarınızı kabul etmiyoruz. Ve bada baynana Ve bizimle sizin aranızda ne yapmıştır? Artık bir düşmanlık seçti, başlamıştır. Peki bu düşmanlık nefis için mi? Hayır. Dünyalık için mi? Hayır. Ancak ve ancak bir olan Allah'a hatta yu'minu billahi vehde yalnızca Allah'a ibadet etmediğiniz müddetçe bu savaş bizimle sizin aranızda ne yapacaktır? Kıyamete kadar devam edecektir. O yüzden bir mümin ve bir kafir asla ve asla ne yapamaz kardeşlerim? bir araya gelemediği gibi birbirini de sevemezler kardeşlerim. Hatta ta ki onlar bir olan Allah'a iman edip Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine uymadıkları müddetçe müminlerle kafirler arasında ne anmıştır? Bir savaş vardır. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Kardeşlerim Allah ve Rasule muhabbet Muhabbetin iki derecesi vardı. Birincisi farz olandır ki bu orta yolu izleyen aşırıya gitmeyenlerin yoludur. İkincisi de mustahap olandır ki bu da öncekilerin derecesidir. Birinciye baktığımız zaman e, vacip olan yani farz olan muhabbete baktığımız zaman Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek nedir? Müminlerin üzerine farz olan muhabbettir kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sevmediğini sevmek de bunun içine girmektedir. Diyor ki Allah Azze ve Celle <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi Allah ve Resulüne düşmanlık edenleri dost edindikleri ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Demek ki bu da müminlerin üzerine farz olan muhabbet Allah ve Resul'ün dışında Allah ve Resulünü her şeyden ne yapmak? Daha çok sevmek. Demek ki bir müminin Allah azze ve celle'nin sevdiğini sevmesi, Allah azze ve celle'nin sevmediğini de etmesi, sevmemesi gerekir. لذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط Onlar Allah azze ve celle'nin sevmediği, öfkelendikleri şeylere uydular ve Allah'ın rızasını istemediler. Böylelikle ne oldu? <gülüyor> Onların bütün yaptıkları ne oldu? Kayboldu, tenef oldu, yok oldu, gitti. Bu izâ mâ unzilet suratun minhum suratun fe minhum men yekûle eyyukum zâdetu îmâna eyyukum zâdetu hâdihi îmâna bir ayet indirildiği zaman o müminler ne yapıyorlar? Hemen diyorlar ki ayet oku okumaz bu ayet hanginizin imanını artırdı? Fa emmelladīne ananu fazaadetum imana, buhum yastakşurun. İman edenleri ne yaptı? Bu imanını artırdı. Ve onlar ne yaptılar? Birbirlerine müjdeler verdiler. Bu emmelladīne piqulubihin marat. Ama kalplerinde hastalık olanlar, bir ayet indirildiği zaman o münafıklar ne yaptılar? فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنْ ilarit sihim. Onların nifakları ve şüpheleri daha fazla arttı. Ama müminler ne oldu? Allah'a yakınları, Allah'a muhabbetleri, imanları daha da farklaştı. وَالَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِنَ اِلَيْكَ Ve bizim diyor kitap verdiğimizler sana indirdiğimiz şeyle ne yaparlar? Mutlu olurlar, Sevinirler. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ Bazı kimselerde, topluluklarda vardır ki ne yaparlar? Bazısını inkar ederler demiştir. Allah Azze ve Celle. Öncekilerin muhabbetine, sevgisine baktığımız zaman ki bir mustahaptır. Ee, farzın dışında Allah Azze ve Celle'nin nafilelerden, üstünlüklerden olan ibadetleri sevmesidir ki bu da muhabbetin tamamındandır. Kardeşlerim. Evet muhabbet konusu geniş bir konu kardeşlerim. Hakikaten ehli tevhidle ehli şirki ayıran en büyük özellik olmuştur ki ümmetler içerisindeki en büyük şirk bunda vuku bulmuştur. İnsanlar Allah'ı bırakmışlar, Allah'ın sevgisine maalesef ufak sevgiye ihanet etmişler ve Allah Azze ve Celle'yi sever gibi putlarını, işte mezarda yatan ölülerini ne yapmışlar? Onları sevmişler ve Allah'tan ister gibi onlardan istemişlerdir. Allah Azze ve Celle'yi sevmenin göstergesi de hiç şüphesiz peygamberlerin sonuncusu, Hatemun Nebiyyin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır ki bugün Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin La ilahe illallah dedikleri halde Allah azze ve celle bir yaratıcı bir Rab olduklar, olduğunu tanıdıkları halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Nebi olarak tanımadıkları için o müşrikler o şirk Allah azze ve celle'nin asla bağışlamayacağım dediği şirkten de ne yapmamışlardır? Kurtulamamışlardır. Allah'ı sevdiğini söylemek sadece bir iddiadır. De bu iddianın göstergesi de ancak ve ancak bir olan e, e, e, peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan başka bir çaresi göstergesi yoktur. Ki Allah azze ve celle'yi sevgenin hakikati de budur kardeşlerim. Allah azze ve celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizleri cehennem azabından koru. Allahumme in, subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, esteğfiruke ve töbüleke. Ve akhir du'awana en elhamdülillahi rabbil alamin. <gülüyor>